Ağudullah Semiyal Allah Uğdahu, <gülüyor> Allahümme enfa'na bil Kur'an'il azim ve barik lana fiyhe velhamdülillahi rabbil alemin -al ve staghfirullahal hayy qayyum hassan tukum bil Hayy qayyum billezilâ mut ebedâ ve defa'atu ankum s-su'e bil la ve la kuvvete illâ aliyyil -al azim Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar ederiz ki bizleri İnsanların ne yollarda ne yerlerde toplandığı şu saatlerde Rabbimiz bizi bu cennet bahçesinde cem etti elhamdülillah. Ahirette hakiki cennetlerde de böyle toplaşmayı nasip edeceğiz. Bu hafta üzerinde duracağım husus Tabi çeşitli meseleler söz vermişim evvelden beri inşallah. Onlar hakkında da sohbetlerimiz olacak. Ancak bazı uyarılar bu gece inşallahı rahman yapmayı münasip görüyorum. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem müjdeli ve korkutucu olarak gönderilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah kul ya Muhammed söyle ki ya eyühen nas ey bütün insanlar. İnne ma ene lekum Ben sizin için aşikare bir korkutucuyum. Yani size öndeki tehlikeleri haber vererek tedbir almaya davet ediyorum. Dünyamızda da kabrimizde, mahşerimizde önümüzde çok tehlikeli geçitler vardır. allah Teala Hazretleri hayırla geçmeyi nasip eylesin. Amin. İnsanlar allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin azabından gazabından Korkmaz bir hale gelmişlerdir. Aldırmaz bir hâldedirler. حَلْبُكَ <gülüyor> اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا Şüphesiz ki senin Rabbinin azabı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sakınılacak, çekinilecek, korkulacak bir şeydir. Rabbim cümlemizi azabından muhafaza eylesin. Dünya azabı var ahiret azabı var. Şimdi bir takım kardeşlerimiz rüyalarında gördüler. Tabi dinimiz rüya ile sabit değildir. Ancak şeraata uyan rüyalar kabul edilir. Bazı kimselere Mevla Ali Hazretleri, bazı şeyleri olmadan gösterir. Bir kere, bir sabah ben gördüm zelzele olacak İstanbul'da, seneler evvel, o gün ikindi de oldu. Yani, bazı kere hemen çıkıyor, bazı kere geç çıkıyor her rüyada çıkacak değil ama bu ara kardeşlerimizden bazıları gördüler bir arkadaşımız var o bazı şeyleri görür önceden çıkıyor diğer çok cemaatlarımızdan da bize yazılar geldi ki İstanbul'da ve havalisinde bir zelzele görülüyor Allah-u Teala bilir gaybı, biz bilmiyoruz. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı ancak Allah bilir Celle Celaluhu. Fakat orada bize düşen nedir? Allah'ın azabına meydan okumak değil, haşa. Ya tedbir almak, Allah'a sığınmak, Allah'tan korkmak Celle Celaluhu. Kafirler, allah Teala ve hazretlerinin azabıyla tehdit olundukları zaman da ''Nerededir o azap, gelsin?'' dediler. Yani inkar ettiler. ''Ve yekûlûle metââdil ve'adûk, in kuntum sâdiqîn'' Peygamberler onlara vaat ettiler ki isyan ederseniz Allah ise işte azab edecek, azab edecek. Onlar da dediler ki siz doğru insanlarsanız sözünüz nerededir? Niçin Allah bize azap etmiyor? Bak ne kadar meydan okuyorlar Mevla'ya. Bu imansızlara yakışır, bize yakışmaz. Bize korkmak yakışır. Buyur da estağidu billah ve estağidin bil azab. Habibim senden de azabı acele istiyorlar. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler diyorlar ki... Ya senin dediğin doğruysa Allah yüzün için azap etmiyor. Görüyor musun? Ve len yeglibu Allahu Halbuki Allah asla sözünden caymaz. Yani azap edecekse mutlaka edecek. Ama acele de yapmaz. Ve inne yevmen 'inde rabbike kelb sene min ma Habibim, senin Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin sene kadar. Ne demek? Yani siz nasıl sayıyorsunuz? Yedi gün bir hafta, 24 saat bir gün, yedi gün bir hafta, dört hafta bir ay, 12 ay bir sene, 100 sene bir asır sayıyorsunuz. Böyle bin sene sayın Allah buyuruyor, bin sene. Bana göre bir gündür o. <gülüyor> Ahiretin bir günü dünyanın bin senesi. Yarım günü 500 yüz senedir. Yani Mevla buyuruyor ki ben acele etmem diyor. Azabım gelecekse tamam. Yazılmış olan gelecek. Estağidüillah. Ve ke'yin min kaviyetin evleycu Ve yiğ valimetün zümme khazduhâ ve ileyyyel Nice memleketleri ben böyle yakaladım ki... Baştan mühlet verdim, fırsat verdim, yedirdim, içirdim, her türlü imkan verdim. Ama o memleketin halkı nefislerine zulmettiler, beni inkar ettiler, bana isyan ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. Dönüş ancak banadır Allah buyurdu celle celalühü. teala yuhmilu ve la yuhmilu. <Sessizlik> Allahu Teala imhal eder ama ihmal etmez. Ne demek? mühlet verir fakat başıboş terk etmez. Yani yaşasın biraz daha, inkar etsin, isyan etsin, kessin, tozsun, oynasın, deşin, külsün. Ama hiçbir zaman kulunu başıboş bırakmaz, her zaman gözetim altındadır. Vaktini bekle. Estaibu ve estaancilûneke bil adâb. Habibim senden acele azap istiyorlar. Bak kaç tane ayet var diyorlar ki ya Allah'ın belası nerede neredeşe gelsin Allah'ın azabı varsa bize yapsın. Biz seni inkar ediyoruz biz şerata inanmıyoruz biz İslam'ı reddediyoruz. Şimdi aynı demiyorlar. Kuduruyor. E ee, Allah'ın azabın için gelmiyor. Madem peygamberler haklıdır, şerat ehli haklıdır. Biz inkar ediyoruz Allah azab edecek. Azap edecek o mevla. Buyuruyor ki velavla ecelü mesma lecaehumu'l azab. Habibim. Eceli müsemma olmasaydı elbette azap onlara şimdi gelmişti. Eceli müsemma demek ta ezelden her ümmetin ne zaman azap olacağına süre tanımış koymuşum. Şu gün şu saat. O vakti ben ezelde takdir ettim. Ve benim takdirimi bozmam Allah buyuruyor, sözümden cayma. Onun için vaktini bekletiyorum. Şimdi onlar senden acele azab istiyorlar ama ben o vakti tespit etmeseydim, şimdi azab ederdim. Ama vaktini koydum. görmüyor musun teröristler? Allah mağfiretsin shellerinden. Hiç haberi yok sen adam bombayı bağlamış. Yan dâkilerin nereden haberi yok. Mesela adam koyuyor arabanın içine veyahut bir yere o tık, tık tık tık saat gibi çalışıyor. Kuruldu. Onun yanındaki adamlar gülüyor, söylüyor, dans ediyor. Mesela bilmiyor ki orada başta gelecek var. Bir de vakti geldi mi ne oldu? Onun bacağı bir tarafa, onun başı bir tarafa. Mevla da buyuruyor ki <gülüyor> Benim azabım ansızın gelecek hiç onlar beklemediği halde. Herkes rahatında, keyfinde hiç şimdi azap gelir mi? Derken o anda gelecek. Ben vaktini tayin ettim Allah'ım Celle Şahinu Celle celal. Onun için benden korkun, azabından sakının, ancak bana sığının benden gayrına sığınırsanız kurtaramazsınız. Şimdi, diyelim ki zelzele olacak. Allah bilir. Ben ne bileyim zelzele olur mu olmaz? Biz tedbirini alalım. Ne vakit tedbirini alalım? Şimdiden alalım. Nasruddin Hoca çocuğun eline verdi testi, enseye bir toka. Ya Hoca dediler, çocuk testiyi kırmadı, ne vuruyorsun? E dedi, kırdıktan sonra vursam ne yarar? Şimdi başımıza bir bela geldikten sonra, ellerimizi açsak, dua yapsak Ne yarar? Ama şimdi bir bela gelmeden duaya yaparsak yarar mı? Yarar mı? Belayı kaldırır Allah'ın izniyle. Şimdi bunun tedbiri nasıl olur? Diyelim bir cenzele olacak diyelim gel olacak diyelim sen olacak buna bir tedbir nasıl alabilirsin? Amerika'ya istersen müracaat edelim diyelim ki sana şu kadar dolar borcumuz olsun bizi sallatma. Ha, keliler çoza başına sürer, Amerikanın her tarafı sallanıyor zaten, yeller, celler kasırgalar gibi. <gülüyor> Ancak buna tedbir Mevla Teala'ya yalvarmaktır. Yani dua. Rasûlullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem, ''El hader la yughni minel kader'' ''Tedbir takdiri değiştiremez.'' İnsan ne kadar da sakınsa yazı başına gelir. Ne yazıldıysa öyle. Ve inne du'a nafi'un mimma nezel ve mimma alem-i du'a paşa gelene de yarar henüz gelmemişe de yarar. Paşa gelen bir bela acı nizan yalvarsa Mevla onu ne yapar? Kaldırır. Henüz paşa gelmemiş bir şey için dua etse, ne olur? O zaman hiç başına gelmeden kalkar. Ve inne du'a ve belâ le'ate li cani kıyâbe. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışırlar. Nasıl? Bir kul dua yaptığı zaman onun duası yerden göğe yükselir. Allah'ın belası da gökten yere inerken havada kapışırlar. O dua o belayı kıyamete kadar sahibinin başına yollamaz. Ama o adamın duası yoksa o zaman... O gelen belayı karşılayacak bir dua olmadığı için o bela onun başına iner. Ama duası var ise o onun abar, yapar? Sadakası, duası def eder yani kaldırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber verdi. O biri i sadıktır. Bütün haberlerinde doğru çıkmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için çaremiz Mevla Teala'ya şimdiden yalvarmak. Şimdiden yani başımız belada değilken rahatlık içerisinde gidiyoruz evlerimize, yaklıvalarımız, çalık çocuğumuz, çayımız, kahvemiz, meyvamız, bir de zurnamız olmaz inşallah. Hey, Devlerde de zurnalar, filmler, tiyatrolar, maçlar, kırılabilir. Ne işin var senin bunlarla, ne işin var? Bu kadar nimet Devyasında yüzüyorsun, niye Rabbinden gaflet ediyorsun? Niye Mevla'yı zikretmiyorsun, ona şükretmiyorsun, ona hamd etmiyorsun? Şimdi rahat zamanındasın. Yarın başın sıkışacak, bağıracaksın. Feryade edeceksin, Ya Rabbi Ya Rabbi! O vakit duyulmayacaksın. Duyulmayacaksın demek, Mevla duymaz demek değil haşa. Mevla duyar ama cevap vermez. Verir ama bak nasıl ver, firavuna verdiği gibi. Yunus Aleyhisselatü Vesselam ile Firavun'un kıssaları Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir. Bunlarda bizim için büyük dersler var. İbretler var Allah'ım alanlardan eylese. Amin. Amin. Yunus Aleyhisselatü Vesselam ne kadar ibadetli, salih bir peygamber idi. Aleyhissalatu Vesselam dua ile zikirle ile meşgul idi. Ümmetini davet etmekteyim. Fakat onun ümmeti onu inkar ettiler. İman etmediler. Bunun üzerine Rabbimiz ona vahyetti ki senin ümmetinin başına bir azap gelecek. Azaplarına üç gün kaldı. Gününe kadar söyledi. Yunus Aleyhisselam da bunlara tebliğ etti ki sizin azabınıza üç gün kaldı hazır olun ya inanın kurtulun ya inanmıyorsanız belayı bulun. bunlar da dediler ki aman Allah'ın belası neredeyse gelsin sen doğru söylüyorsan azab olsun görüyor musun? Yunus Aleyhisselatü da düşündü ki ben şimdi bunların arasındayım Allah'ın bir azabı gelirse bu arada ben de yanarım onun için ben bunları terk edeyim gideyim Halbuki Mevla'dan izin almalıydı, peygamber olarak. Vahiy beklemeliydi, ümmeti terk etmemeliydi. Fakat orada bir içtihat etti, onda da isabet edemedi mübarek. İzinsiz ümmeti terk etti. Deniz aşırı kaçmak istedi ki, yani Allah'ın azabından korktuğu için hepten kurtulayım. Deniz kenarına geldi, sahilde bir gemi bir sandal Sahiplerine rica etti, beni de bindirir misiniz? Bindiririz dediler. Buyur senden ücret de almayalım. Nur gibi bir zat. Pirifani. Navlan da almadılar. Misafir kabul ettiler. Gemi doldu neyse. Hareket ettiler. O vakit yelkenlen, rüzgarlan gidiyorlar. Rabbimizin eski ümmetlerde açık mucizeleri var idi. Bizim ümmette yok, bizim ümmette gayba iman var. Görmeden inanacaksın. Eski ümmetlerde çok açık şeyler oluyor. Mesela Beni İsrail'de, Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde öyle oluyordu ki, adam geceliğin evde gizli bir günah yapsa melekler kapısına yazıyordu. Kapısına, bu adam bu gece bu evde şu günah yaptı, kefareti, cezası budur, şöyle yapacak aynen böyle kapıda yazar melekler bu adam bugün bu gece bu evde şu günah işledi ve suçunun kefareti şudur yani bu şekil Mevlamızın geçmiş ümmetlerle muamelesi açıktı Yunus Aleyhisselam zamanında da bir köle ağzından kaçsa denizin ortasına gemiyle yani kaçarsa o gemi, o sandal, neyse denizin ortasında rüzgar keçilir, ortada kalır. Ne ileri ne gelir. O vakit anlarlar ki iç, içlerimizde bir kaçak vardır. Onu denize attıkları gibi gemi gider. Rüzgar geri. Onu atmazlarsa hepsi birden kalırlar denizde mahru. Böyle bir Rabbimizin mucizesi var idi o vakit. Celle şanü Yunus Aleyhisselam da gemiye bindi. Açıldılar. Hikmet-i kıyıda olsa yani kıyıda ilk gitmese derler ki hadi in sen kim inecekse indirirler giderler. Bu acayip bir şey. Ortasına kadar geliyor. Deniz ortasında kalıyor. Yani mecbur denize atacaksın çünkü ta kıyıya gidemiyorsun ki sen de gidemiyorsun. Ne hikmettir ya? Yani. Tam ortada rüzgar kesti. Kaldılar. Allah Allah. Dediler içimizde bir kaçak. Hadi be baştan kontrol ediyorlar yani. Böyle bir köle kaçak macak bindirmiyorlar. Denizde kalmama bütün. Fakat hiçbir kaçak yoktur bildiğimize göre. Bu gemi neden durdu? Her gece diyor ki ben hürüm, ben ayım, ben paşayım, Kimse kölelik kabul etmiyor. Ben kaçağım kabul etmiyor. Hakikaten de köle yok yani. Dediler bu işi çıkaramadık. Kuraca gelim dediler. Kime çıkarsa onu atacağız. Şimdi bu benim anlattıklarım nerede yazıyor? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Aynen. Fagaşal <gülüyor> la fashaheme fejane min kura çektiler diyor. Yunus kulumuz kura da yenik düştü. Yani kura ona çıktı. Yahud dediler bu nur gibi zat mübarek insana kura çıktı. Bunu nasıl atarız ya? Ama dediler ne yapalım, bir daha kura çekelim dediler bu, anlaşılmadı yine. Bir daha kura çektiler, yine o da çıktı. Üçleyelim dediler, karar edemediler. Üçüncü de yine ona çıktı. Yunus Aleyhisselam dedi ki, kaçak köle benim dedi, ben Rabbimden izinsiz ümmetimden kaçtım. Azap gelecek diye kaçtım, halbuki Rabbimden emir beklemem lazım idi. Onun için beni at. Mevlamız balıklara etti ki Yunus kulumuz denize geliyor, hepiniz onu karşılayın. Yunus balığı nereden kaldı? Adı, adı Yunus. Bütün balıklar kayığın etrafına doldular. Büyük balıklar Havalı havalı onlar tabii Nasıl olsa bu lokma bize düşer. Küçük balıklar zavallı Meraktalar, acaba bize nasip olur mu bu peygamberi ağırlamak? Onlar da öyle bir telasici Deler ama küçük balık Dediğin zaman da Benim gibi 2-3 tane alır yine Öyle küçük, büyük dediğin zaman Gemileri deviriyor, büyükleri çok büyük Küçükleri işte Yine bir, birkaç adam alır Ya Yunus Aleyhisselam denize Atlar atlamaz Fel tekamuhul Ve Ayet okuyorum işte hep. Hemen bir balık onu yuttu Mevla buyuruyor. Yunus Aleyhisselam da kendini tenkit ediyor. Ah diyor Yunus. Başına gelecek var. Nasıl kaçtın ümmetini bıraktın? Bak şimdi gördün mü ne oldu? Küçük bir balık, bir açık davrandı. Küçük balıklar daha hızlı olur. Bir fırladı yuttu Yunus Aleyhisselam. Büyük balıklar ağzı açık kaldı. Vay anasını bunun kadar çabuk davrandı ya. Bir büyük balık kızdı dedi ki bu sana mı düştü dedi buna yutmam. O da onu yuttu. Etti iki balık. İçerisinde kaldı. Allah. Mevla buyuruyor. Estaizu billah. Ve zennûni iz zehbe muğabuban fe zanne ellenne qadiru aleyhi fenâdâ. Fenâdâ fi zhulûmâti ellâ. ne abim? Yunus Aleyhisselam'ın adı Zennun Zennun ne demek? Balığın arkadaşı Yunus Aleyhisselam'ın evlâ diyor balığın arkadaşı kızdı ümmetini bıraktı gitti o zannetti ki biz onun başına böyle bir iş açmayız yani nasıl olsa ümmetine senelerce vaaz etti vazifesini yaptı onun için biz ona bir şey eziyet yapmayız zannetti o bıraktı gitti Sonra düştü balın karnına. Karanlıklar içerisinde bize seslendi. Karanlıklar gece oldu. Kaç karanlık birleşti dört. Bir tane küçük balın karanlığı, küçük balon karnında ne pencere var ne cam var. Işık yok. İkincisi büyük balın karanlığı. O da onu yutmuş. Üçüncüsü, denizin karanlığı, denizin içindeler. Dördüncüsü, gecenin karanlığı, denizin üstü de zifiri karanlık. Ne korkunç bir şey ya. Kim kurtaracak? Kim duyacak? Kime seslenilecek? Ancak Allah'a Celle Celaluhu dedi ki ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim, sen bana zulmetmedin. Ben kendime zulmettim. Sen doğru yaptın. Ben yanlış ettin. Heygamber doğru anlıyor. Bu anda onun o tesbihi, terhidi zikri semaya yükseldi. Bütün zikirler semaya yükseldi. İleyhi <gülüyor> yas'adu'l kelimut tayyibu vel amalu salihu yarfa'. <gülüyor> Kelime-i tayyibe tevhid zikir tesbih nereye yükselir? Mevlaya yükselir. Mevla mekandan münezzeh. Yani divanlar, dosyalar, arş, kürsi, leh, kalem hepsi göklerdedir, Mevla göklerde değil ama mukaddes mekanlar göklerdedir. <gülüyor> Kelime-i Tayyip'e ona yükselir. Şimdi bu la ilahe illallah semaya yükselince melekler duydular. Dediler ki ya Rabbi bir ses duyuyoruz ama derinden geliyor pek çıkartamıyoruz. Kimin sesidir? Denizin dibinden geliyor kaç balon karnında? gibi olduktan çıkaramadık. Kimin sesini? Mevla buydu ki tanımadınız mı? O Yunus kulunun sesidir. Dediler ki ya o Yunus kulun mu ki her gün onun makbul amellerini müstecap dualarını göklere yükseltiyordun. Yunus aleyhisselam o kadar ameli o kadar zikri duası var idi ki saatli zamanda bütün dünya halkı onun zamanında ne kadar dünyada Allah'a inanmış ibadet eden varsa bütün dünya halkının yaptığı kadar tek başına ibadeti göklere yükseliyor. Her gün. Böyle bir salih insan peygamber ama böyle bir ibadetti yani. Melekler dediler ki Ya Rabbi Sen onun rahat zamanında yaptığı dualara acıyıp da başı sıkıştığı bu zamanda onu kurtarmayacak mısın? Mevla buyurdu ki, ne Kurtarmaz olur muyum? Çünkü o rahat zamanda ne yapıyordu? Zikir yapıyordu. Başı sıkışınca ne oldu? Ben onu duyarım Allah. Fescecebne <gülüyor> alehu. <gülüyor> Hemen onun duasına ne yaptık? İcabet ettik. <gülüyor> Balığa vahyetti ki Mevla, balığın karnına sakın bu yunus kulumu hazmetme. Ben bunu sana hazmetmek için vermedim. Bu emanet verdim sana. Hazmetme. Karnına diyor ki Mevla balın. Bunu hazmetmeyeceksin. Der mi? Ve Rabbuka eylel nehl. Senin Rabbin arıya vahiy etti diyor Kur'an'da bak. Mevla arıya bile vardı. Vahiy ediyor diyor, ne demek? Ne yapacağını öğretiyor. Nasıl bal yapacağını ona kim öğretti? Mevla. Şimdi senin midem bile benim midem kimi dinler? Mevla'yı dinler. Bir yemek yedin. Mevla derseki karnına mideni hazmet ediyor. Mevla buyururca ki hazmetme ediyor mu? Gaz yapıyor, efendim ekşiyor, yanıyor, kabuz yapıyor. Adam olmadı bütün adamın. İşçiliğinde kadar yumruk at karnına. Ya hazmet ya etmez. Rabbini dinler. Mevla hazmet derse şey der etmez derse taş keser. Kendinden anlasana. Sen senin elinde misin de? Balık kendi elinde mi? De herkes Mevla'nın elindedir. Hazmetme dedi, etme. Yunus Aleyhisselam bu tesbih'e devam. La ilahe illa entesurhaneke innikundu minez zalimi buna devam etti etti. Mevla böyle, biz onun duasını hemen kabul ettik. Onu o denket erden kurtardık. Halas ettik. Bir rivayet 40 saat kaldı. Balın karnında bir rivayet 40 gün. Aç zor iş. Mevla yaşattı onu. Sonra sonra Büyük balığa vahyetti ki küçük balığı kus, kusturdum. Küçük balığa da vahyetti ki Yunus kulumuzu sahile çıkar. Denizin ortasına bıraksa yüzecek mecali yok ki çıkamaz kıyıya. Kıyıya bırak onu diyor, çıkart kıyıya çıkar. فَنَبَزْنَاوْ ve وَمَزْمُونَ Kınanmış olarak biz onu bir sahile attık diyor öyle. Kınanmış ne demek? Yani kendi kendisini tenkit ediyor biliyor musun? Bah başıma gelen, ben nasıl ümmetimi terk ettim, vakıtsiz, saatsiz bıraktım gittim, başıma ne iş açtım Kendini kınıyor. O vaziyette biz onu ne yaptık? Sahile attık. Ama yine de Mevla vurup ben ona kızmadım. فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ salihin. Rabbi seçti onu en iyi kullarına ilâk Rabbi ona gazap etmedi. İmtihan etti. Yunus Aleyhisselam imtihanı kazandı. Zikretti, tesbih etti. Hamd etti, Mevla'yı etti, sahile bir çıktı ki vücudu pelte pelte olmuş, balon karnına 40 gün kalırsan ne olur? Vücudu böyle pelte pelte olmuş, hiç canı dermanı yok, gözünü açamıyor, halsiz dişmiş tabi aç kalmış, öyle ki sinekler üşüşse başına, sinekler de öyle adam arar, pelte vücudu pelde ya, sinekler bir üşüşse başına hiç kovamayacak yani sineklerden kurtaramayacak kendisi sahilde çıkar çıkmaz sinekler başına üşüşmesin diye Mevla buyuru estaizu billah ve enbetnâ aleyhî şeceretem min yakıdîn biz onun üzerine hemen bir kabak ağacı bitirdik orada hemen onun başının ucunda bir kabak ağacı büyüttüm Allah buyuruyor koca koca yapraklarla kabak ağacına onu sardırdım etrafını kabak ağacının yaprağına sinek hiç. onu sinekten korudum Allah Ondan sonra bir keçi yolladı ona, her gün geliyor süt veriyor. Sanki anası bebeğini emzirir gibi. Keçi geliyor emziriyor Keçi sütüyle besledi onu. 40 gün gözünü açtı, kuvvet buldu, kendine geldi. Hadi şimdi git. E nereye gideyim ya Rabbi? Ümmetine git. E ümmetin azabı olmadı mı? Üç gün kalmış idi ya. Üç gün, kaç gün oldu? Üç gün kalmıştı o zaman ben bıraktığımda. ya sen ümmetin senin ardından iman etti. Allah Allah Görüyor musun işte şimdi Üç gün oldu Tam azap göründü Gökler karardı Yerleri yutacak Ve öyle yanaştık çema Artık dediler ki ya bu Yunus Doğru söylüyor herhalde Başımıza bela geldi şimdi ne yapalım Gidelim onun evine dediler Geldiler evine baktılar Yunus Aleyhisselam yok kaçmış ya Eyvah dediler şimdi peygamberimiz de gitti Bizim halimiz ne olacak Allah'ın azabı bizi buldu Yok dediler biz dediler o peygamber bize ne vaaz ediyorsa şimdi onu tutalım. O, o bize neler anlatıyordu inanmıyorduk onlara şimdi iman edelim. Tövbe edelim Allah'a yalvaralım dediler bu azabı. Mevla geri çevir. Öyle bir tövbe ettiler. Mevla da acıdı onlara peygamberleri bıraktı kaçtı diye. Ne hikmetse. Ama tevbe nasıl nasuh üzere. Öyle bir helallaştılar birbirinden. Bu birbirinde hakkımız hukukumuz oldukça da başımız beladan kurtulmuyor birbirine hak hukuk, helal edilmeli dua yapılmadan evvel ki kabul olsun kocaman duvar mesela adam evinin vuruyor kırıyor oradan bir tuğla çık, çekiyor getiriyor adama diyor ki bu, bu tuğlayı senden çalmıştım zamanında ev yaparken diyor al bunu geri hakkını helal et o tuğlayı vermek için duvarını yıkıyor yani azabı görünce işi anladılar yani bir helallık aldılar bebeleri çıkarttılar sahraya Ağlattılar, hayvanları çıkarttılar, meleçtirdiler. Yani Allah'a kendilerini acındırdılar. Öyle yalvardılar ya Rabbi bize azap et. Dünya kuruldu kurulalı. Allah bir millete azabı gösterip de geri çekmiş değil, ancak Yunus Aleyhisselam'ın kavminden azabı çekti. Estaizu <tuh> billah felevlâ kânet karyetun âmenet fenevâhâ îmânuhâ illâ kavme Yunus Dikün İnkar eden bir millete azabım geldiği zaman da imanları onlara fayda etmedi. Çünkü azab gördün mü iman fayda etmez. Ancak Yunus Aleyhisselam'ın kavmi müstesna. لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عِنْهُمْ عِذَابًا خِزِّ فِي hayatid الدُّنْيَا Ne zaman inandılar, biz onlardan dünyada rezillik azabını açtık kaldırdık وَمَتَّعَنَاهُ مُلٰهِينَ Bir zamana kadar onları yaşattık. Yani ecellerine kadar. Yunus Aleyhisselam da şaşırdı kaldı, Balon karnından çıktı. Mevla mürekid ümmetine geri. فَاَرْسَلْنَا وِلَا مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ Biz onu 100.000 veya daha fazla ümmetine geri yolladık. 100.000 kişi daha fazla ümmeti o zaman, dünyanın nüfusu kaç zaten o zaman. O kadar ümmet, hepsi inkardaydı, hepsi azaptaydı, cehennemli idi. Yunus Aleyhisselam inkar ediyor. Bir musibet, bin nasihattan evlat. Yunus Aleyhisselam düştü balığın karnına, çıktı geldim. O kadar sene bazı onlara para etmedi de Mevla'na vurdu, hadi git bütün ümmetin sana iman etti şimdi seni bekliyorlar. Seni çok aradılar bulamadılar. Bir de geldi bütün ümmet ona iman etmiş, sahip olmuş, ittiba etmiş. Ne mutluluk, ne saadet ya! Toptan bir ümmet, bir kişi inandıramazken Hepsi iman etmiş. Elhamdülillah. Şimdi burada bu kıssadan hissemiz nedir? Yunus Aleyhisselatü Vesselam Balon karnına düştüğü vakitte Mevla'dan gayrine yalvarsaydı kurtulur muydu? Kim kurtaracak? Sesini duyamaz. Ki. Peki balon karnına düşene kadar dua yapmasaydı, başı sıkışınca dua yapsaydı kurtulur muydu? Ne buyru bak. Tevhidullah. Felâ <Sessizlik> ulâ ennehu min el Lalifti <Sessizlik> batonih ila yomi ibazun. Sadık Allah'ın azim. Eğer Yunus kulumuz, evvelden beri tesbih elinden, zikir elinden, dua elinden olmayaydı, elbette o balığın karnında insanların dirileceği güne kadar kalacaktı. Kur'an söylüyor. Yani insanlar dirilgenlerden çıkacak. Herkes mezarından kalkacak. Yunus Aleyhisselam'ın mezardesi o balık olacak. Herkes dirilirken o balığın karnından çıkacak. O zamana kadar onu orada tutup hapsedelim. Bu ayet ya. Peki niçin kurtuldu? <gülüyor> Evvelden beri tespih ettiği için. Başı sıkışınca ettiğinden değil. İşte başı sıkışınca Firavun'un başına geldi. Firavun Saltanatı zamanında bir toplantıdaydı. Eşraf ile. Cebrail aleyhisselam da insan kuluğunda o toplantıda bulundu. Ve ona dedi ki Bir köle ağasına asi olursa Onun cezası nedir dedi. Firavun dedi bo denizde boğulmaktır dedi. Cebrail aleyhisselam dedi şuraya yazıp imza eder misin? Ederim dedi bastı Firavun dedi. Seneler sonra 1 milyon 600 bin ordusuyla beraber Kızıl Deniz'de balıklara yem olduğunda beni İsrail'i Mevla biliyorsunuz denizden karşıya geçirdi 12 yol açtı denizden kupkuru Musa ve ümmeti 12 kabiyle geçtiler Mevla buyuruyor İsa mübevden ceyna kuminal firavun bir sizi firavunun halinden kane dağdan kurtardık. Sizin gözünüzün önünde Firavun'u boğduk, Firavun'un adamlarını boğduk. Sahilden manzara seyrediyor gibi ümmet, Musaşar ümmeti seyrediyorlardı. O zamana kadar deniz yuttuğunu boğduğunu dışarı bırakmazdı. içine alır. O ordunun tamamını altına aldı. İlk Firavun'u deniz attı dışarı. İlk. Ondan sonra deniz daha boğulanı tutmuyor. Artık kim boğulursa atıyor. Firavun dalgaların ortasında kaldı. Böyle yaprak gibi sallanırken Cebrail Azam geldi, mührünü gösterdi. Sen Allah'ın kulu değil miydin? Rabbine nasıl isyan ettin de. He? Cezası nedir? Denizde boğulmaktır işte. Vay dedi ben kendi imzamı atmışım meğer he. Ondan sonra ne dedi? Âmendü ennehu La ilahe illellezî amenet bi'i benû isrâile ve nemnel müslimîn Ben de inandım ya Allah'tan başka ilah yok dedi. Ancak Musa Aleyhisselam'ın ümmetinin inandığı Allah tektir. Ben de Müslümanlardanım. Şimdi, Yunus Aleyhisselam'ın La, illâ, la illâ illâ entesfâhâneke demesiyle Firavun'un la illâ illâ l'idâme cübben üşrâ'l Ne farkı var? Hiç farkı yok. O da diyor Allah'tan başka ilah yok. O da diyor Allah'tan başka ilah. Ama Yunus Aleyhisselam'a Mevlâ ne buyurdu? Hemen duasını kabul ettik. Onu kederden kurtardık. Ve kederken öncül müminin. Müminleri de böyle kurtarırız. Evvelden beri dua eden müminleri başı sıkışırızca böyle kurtarırız. Ama Firavun'a ne, ne buyurdu? Âl-âne. Şimdi mi? İnadın, bakadın asayit kabili ve kündemiler müslüdin. Bundan evvel isyan ettin, ortalığı ifsad ettin, inananlara zulmettin. Şimdi inandım diyorsun keberi gel. Ya efendim kardeşlerim, Firavun la ilahe illallah deyince o da semaya yükseldi. Çünkü zikir tevhid mutlaka semaya çıkar. Melekler dediler ki, Ya Rabbi, bir ses duyduk ama münker bir ses, hiç tanımıyoruz. Nereden tanıyacak? Yunus aleyhisselam ömrü boyu zikir yükseltmiş semaya. Firavun daha ilk söylemişti alâ Allah. Melekler nereden tanısın? Melekler diyorlar ki, bir ses duyduk ama sahibini tanımıyoruz. İlk geldi ses. Mevla bilgi Firavun keberigen iman etti. İmanı muteber değil. Şimdi hadis-i şerifi anladınız تَعَرَّفْ ilallah اللّٰهِ فِى الرَّقَى Bolluk zamanında, rahat zamanında Allah'a it'anın ki zor zamanında Rabbin seni tanısın. Tamam. اِلٰى قَالَ الْعَبْدُ يَا رَبْ اَلَى اللّٰهُ Bir kul ey benim Rabbim dediği zaman da eğer her zaman zikreden bir kul ise başı sıkıştığı zaman ya Rabbi dediğinde Mevlane buyurur cevabında buyur ey kulum ne istiyorsun? Lebbeyk diyor Allah okuluna. Buyur kulum. Biz okullardan mıyız? Hemen imdadına koşuyor. Nerede olsa olsun onu kurtarıyor. Denizin dibinde de olsa kurtarır. Çölün ortasında da olsa kurtarır. Havada da olsa kurtarır. Bir müminle bir münafık Mekke'den Tâib'e yolculuk ediyorlardı. Tabii münafık ne demek? Müslümanım gösterir. Onu tanımıyor ki Müslüman onun münafık olduğunu zannediyor. Benim gibi Müslüman. Meğer onun niyeti onu yolda soymak. Bağlayıp öldürmek, münafığın niyeti o. Bunun da haberi yok bir sene. Mekke ile Tayyip arasında gece oldu. Çöl, karardı, bir harap bina, viran, ıssız binaya girdiler, dediler burada bu gece geçirelim, istirahat edelim, güneş açtı mı gideriz. İki arkadaş girdiler o harabeye, bu mümin uyudu, bu münafık uyumadı, uyuma numarası yaptı, yaptı öyle ne zaman baktı ki bu tam uy derin uykuya daldı bu kalktı. Meğer torbasında ipi var bıçağı var. Adam uyurken bunun ellerini ayaklarını hemen bir bağladı. O da uyanana kadar yol yorgunu adam tabi zaten dalmış. Bir uyanana kadar baktı ki bağlanmış. Allah Allah. Bıçağı da aldı. Bu adına dayaktı. E ne yapacaksın şimdi? Çölün ortasında. Kim duyar? O mümin dedi Ya Rahman E'inni. Ey aciyan Allah'ım bana yardım et. Başka kimsem yok. Der demez. Gece yarısı çölden. Bir ses geldi buna. Bırak onu. Bu bir şaşırdı. Ya burada bir insan yok, kimse yok. Cinler mi bağırdı, kim bağırdı? Kabudan çıktı bıçak elinde bakıyor bakıyor. Hıssız sessiz yerler. Bir korku düştü bunun içine. Bu ses nereden geldi? Yine girdi içeri öyle. Müslümana saldıracakken Ya Rahman'ın, o gizliden, Ya Rahman bana yardım et. O anda yine bırak onu diyorum sana. Bunun yine bir daha ödü koktu, aranıyor, taranıyor, kim Hala da kötü emelinden vazgeçmiyor. Üçüncüde bir zat girdi içeri mübarek. Nurundan ortalık aydınlandı. Bunun ödü koptu, aldı bunun elinden o bıçağı, onun bıçağıyla onu kesti. O müminin de iplerini kesti, onu kalkma kalk. Ya dedi Allah aşkına sen kimsin ya, nereden geldin? Dedi ben Cibril'i eminim dedi, sen Allah'a yardım et bana diye yan da ben Arş-ı Rahman'daydım oradan buraya göz açıp kapayıncaya kadar indim, Allah! inmez mi? Ezra Aleyhisselam'ı görmüyor musunuz? Birinin canını alıyor doğuda, birinin canını alıyor batıda, aynı anda. Nasıl yetişiyor oradan oraya? Melek bunlar, melek. Buradan birinci kat 500 senedir, her iki kat arası 500 senedir, oradan ağaç, kürz, kalem Buradan arşa sizin jetleriniz, füzeleriniz uu, kim bilir kaç milyar sene de çıkamaz. Arş nerede ya? Ay dediğiniz şey birinci kat çamağından öncedir. Nasıl ki gök kubbenin yıldızdan neşi gibidir birinci kat çamağının. Avizesi gibidir. Bak avize nerede? Tavan nerede? Ay burada. Birinci kat çamağı ondan ne kadar yukarıdadır? Düşün onun üstünde yedi kat var. Düşün onun üstünde kürşi var. Leh var, arş var. En son cisim... Arştır, en son cisim. Cevralar Aleyhisselam mübarek orada duruyor. Ne diyor? Sen Ya Rabbi yardım et. Derken hemen indi işte. Sen Allah'ın hatırını sayarsan yardım et dediğin gibi Rabbin senin imdadına yetişir. Ama sen rahat zamanda oha tuzum kuru tıkırım yerinde namaz kılmaya nekerek var, seyde yapmaya ne lüzum var, film seyret, çalgı dinle, maç seyret. Genel arkadaşlar yatsı namazımı geçti sabah namazımı kaçtı. Bir şey yok. Ondan sonra başım çıkıştı. Ya Rabbi ya Rabbi başta yalvarma. Oldun Firavun gibi. Mevla diyeceksin ki şimdi mi? Yahu utanalım Allah'ımızdan celle celaluhu. Bu kadar nimetlerle bizi kuşattı, donattı, yediriyor, içiriyor, besliyor. Yani sayamayız üzerimizdeki nimetlerini, peki biz Mevla'dan niye böyle kafil kalmışız? Habersiz yaşıyoruz. Şimdi bu saatte maç var. Dediler ki maçtan sebep cemaat gevşeklik ediyor. Bana haber ediyorlar. İki tane maç var dediler, biri şu saatte başlıyor, biri bu saatte başlıyor. Sizin içinizde bile şimdi öyle adam var ki, hoca uzatmasa da maça kavuşsam diye ama Sizin içinizde. Kambersiz düğün olmaz, çıkar öyle adam. Havanın peşinde ömrünüzü tüketeceksin, o kazanmış bu kaybetmiş. Sana ne? Senin ne karın var ne zararın var. Birbirini öldürüyorsun ya, birbirini öldürüyorsun bundan sebep. Bu nedir bunun? Askı nedir? İngiliz oyun bu oyunlarla oyaladılar da bu mühim haberlerden bu milleti uyuttular, uyuşturdular. Bir tanesi düşünmez ki başıma ne gelecek ya? Önümde ne var? Kabir var, mahçer var, ahiret var veyahut da zel mi var, yel mi var sel mi var, Allah'ın afetleri var bir tanesi gece kalkıp dua yapmaz şey de yapmaz. İkilere kadar film şey. Öyle değil mi bu millet? Efendim kardeşlerim dikkat edelim bu millete dua etmeyelim, dua edelim. Mesela, bizim kötü kötü huylarımız var, adam sarhoş geliyor, yıkılıyor böyle, bazı kere biliyor musun? Bir oraya vuruyor, bir buraya vuruyor, yalpa vura vura geliyor. Bizim, biz de gördüğümüz zaman diyoruz, ulan sarhoşa bak, ay Allah belanı versin. E şimdi buna bela okumak ne yarar, herif zaten yıkılıyor, bir tekme desen mi koyacaksın adam? E ne yapacaksın? Ya Rabbi, şunu ıslah et, desen, daha iyi olmaz, daha iyi olur. Şimdi bazı kere bizim bile kafamız Allah bu millete lanet etsin. E bu millede bu milletin içinde sen de varsın. Esta'uzu billahi ve bil insan Mevla ki, insan bazı kere hayır ister gibi şer ister. Kafası bozulur ya Rabbi şu benim karımın belasını ver. Ondan sonra karı hasta olup hadi bakalım parayı sen ver. Kafası bozulur ondan sonra ya Rabbi şu çocuk kafasını bozar şu oğlumun belasını ver. O da oğlan de arabayı çarpar kaç yüz milyon masraf. Hadi masrafı sevme. Ne dua diyorsun zaten eşek dağda geberse zararı sana gelir eve gelir ya. Bu millet de helak olsa kim içinde kim var? Biz de var. Bu gemi değiliz, batarsak bir batacağız çıkarsak bir çıkacağız biz bu milletten ayrı değiliz. Komşusu dedi Nasrutun Hoca, Hocaefendi dün gece sizin evde bir gürültü koptu, neydi? Sorma dedi, cübben merdivenin başında duruyordu bizim karı bir tekme vurdu, cübben aşağı vallahi. Aman be Hoca dedi, cüppe de o kadar ses eder mi? Ben de içindeydim, dedi. <gülüyor> e şimdi, e, batsak batarsak biz içinde değil mi? Allah millete bela, bela versin. E, biz bize de verir o zaman, biz de içindeyiz. Ne yapalım şimdi? Acıyalım. Dua edelim. Errahimune <gülüyor> Rahman, Acıyanlara Allah acıyacak. İnnemâ <gülüyor> erhamullâhumu rahma? Allah Celle Celaluhu kulları içinden ancak acıyanlara acın. İrhamuhu <gülüyor> men fil ardi erhamkum men fil sema Siz yeryüzündekileri acıyın, gökteki melekler de size acısın. Yoksa acımazlar size. Ben şimdi böyle adamlar biliyorum. Acayip acayip bizim Müslümanlarda çok cins insanlar var. Bu millet diyor sinirimi bozuyor diyor. Beddua diyorum zelzele olsun. Ya sen deli misin ya? Millet namaz kılmıyormuş, oruç tutmuyormuş, sözünde durmuyormuş, iş giyiciyormuş, Ya şimdi burada hidayeti duasını et, madem Doğan tutan bir adamsın, Allah aşkına bakın, niye demiyorsun? Böyle mi olmak lazım? Şimdi bu milleti inşallah Allah'ın yoluna davet edeceğiz. Onlara acıya cihaz çağırın, e Hocaefendi ben. ben adamı çağırıyorum, adam diyor ki bana, işine bak, işine! Öyle demiyor canım? Sen de diyeceksin ki, ben işime bakıyorum, benim işim bu, seni davet etme. bu efendim, bir daha bana böyle şeyler söyleme arkadaş, camiye mağamiye çağırma, başımı ağrıtıyorsun, dedi. Sen buna kızacak mısın? Sizin çoğunuz öylesiniz ki, bir adamı bir kere çağırsanız da, gelmiyorum dese, ondan sonra derse ben bu adama daha hiç bir demem. Niye? Gelmiyorum dedi bir daha, bir daha ben buna yüz dökemem, ondan sonra... Efendim toymayacağım sofraya oturamam. Madem ki bu bana gelmeyeceğim diyecek ben biliyorum. Ya öyle deme. Sen yine onu çağır. Namaz kılmıyorsa davet et. Zikir etmiyorsa davet et. Sohbete gelmiyorsa davet et. Zinaya gidiyorsa haramdan nehyet. Vazifeni yap. Çünkü bu adam nereye gidiyor? Cehenneme doğru gidiyor. Görünüşü öyle. Sonunu Allah bilir. Sen onun elinden tut ya. Adam düşmüş batağa. E? Bir çekme de ben. Yo, Ver elini diyeceksin. Ver elini. Tutayım çekeyim seni. Kurtarayım seni. Şimdi mesela haberler çok veriyor bu işleri. İkide bir köprüye çıkıyor adam. Köprüden atlamaya kaldı. Adını takmışlar köprü şov. Herif şimdi nasıl da oradan oraya hemen fırlıyor, geçiyor. Tutuyor demirlere. Hadi bakalım. Polisler geliyor. İki saat pazarlık. İki İki saat. Ben oradan bir dakika durtam paşım döner düşerim aşağıdan, Ne nasıl orada ya? İki saat ya! Yok efendim sevgilim beni terk etti, yok ben ahettim ettim ettim, canıma kastettim. ben burada atlayacağım. Ya okuma o zaman, atlayacak adam çoktan atlar zaten, onun zoru televizyona çıkacak işte, meşhur olacak bir şeyler, kastelere çıkacak, haber olacak. <gülüyor> ya cinnet getirmiş bir şey, uğraşıyor. Şimdi bu polisler buna diyorlar gençsin güzelsin etme gitme gel atlama diyorlar ona, o onları ana avraç söyüyor mesela, o polisler ona, ne sövdün lan sen anama bırak ellerini bakayım düşün sen. der mi ya, demez, niye bu adam zaten delirmiş kendini atacak açı. anama sövse ne zarar eder ya, deli ya, tutmak lazım değil mi şimdi? Ee? Tutmak lazımdır. Adam çıkmış binanın üstüne atlayacak, sen onu tutacağım diken vurduk senin gözüne bir yumruk. Ulan sen bana bir yumruk, sen de ona bir yumruk at aşağı olmaz ki ya. Vurduca yumruk bu adam cinnet geçirmiştir, delirmiştir, normal akıl değildir. Onun aklı başına gelince benim elimi öpecek, bana teşekkür edecek, iyi ki beni kurtardın diyecek. Sen bundan dayak da yesen bunu tutman gerek. Öyle midir? Peki, şimdi gelelim. Bir adam delirse de köprüden atlasa, binadan atlasa, intihar etse bu adam mesul olur mu Allah'ın dinden? Olmaz. Niye olmaz? İntihar etmek haramdır ama aklı olan için günahtır. Deliren için bir günah yok ki. Bir adam delirdiyse ona Allah soruyor mu? Peki bir adam bir vakit namazı terk ederse aklı başında bir vakit namazı terk ederse cezası nedir? 80 sene cehennemdir. Bir namaz kılmayanın uğur o durduğu eve değil, mahalleye değil, bütün kasabasına bulunduğu memlekete yeter artar diyor. Onun bereketsizliği, hayırsızlığı. Öyle bir lanet yağdırır, Allah'a secde etmeyenler. Şimdi, bu adam gözü bakarak, bu senin oğlundur, kızındır, karındır, kocandır, herkesin böyle var etrafında, namazsız, abdestsiz, kötü yolda, tövbesiz yaşayanlar var. Bu adam gidiyor. E sen şimdi buna diyorsun ki gel tevbe et namaza başla cemaata gel vaaz dille o da diyorsun ki hadi gidişine lan man ve adam kaktır sana yumruk atacaksın döveceksin sen dövülsen de sövülsen de bu köprüden atlamaya benzemez bu cehenneme atlıyor bunu tut bunu tut Müslüman Allah rızası için bunu tut yarın bunun namazsızlığının Allah'ın cezasını çektiğini o cehennemde yandığını görürsen sen buna dayanamazsın. Senin için buna sızlar ya. Bu senin komşun tanışın veya yedi kat yabancı olsun sokakta bir kaza görecek. hiç tanımadığımız adam orada düşmüş feryat ediyor içimiz sızlıyor, iştahımız kesiliyor moralimiz bozuluyor ya. Bir kedi kaza yapıyorlar. Hayvan bacağı toparlarsa kediyi acıyoruz ya. Bizim en yakınımız bu çevremizdeki insanlar cehenneme gidiyor ya ya azaba inanmıyoruz ya boş veriyoruz, koy veriyoruz. Nasıl olacak? Allah için acıyalı. Celle şanuhu, celle Bu milleti tutalım. Bunlara dua yapalım, ile kalmayalım. Dua kece yapılır. Allah'a yalvaralım. Ya Rabbi ben falan kulunu çağırdım ama senin tevbene davet ettim. Fakat tesir yaratacak sensin. Ben sana yalvarıyorum. Kul Müslüman Müslüman arkasından yaptığı dua yüzde yüz kabuldür. Çünkü arkadan olduğu için gösteriş olmadığı için yüzde üç kabuldür. Gündüz davet ettin gece de kalk dua yap bu adamı bu yola idhaat et yarabbi diye o zaman tesir te eder. Ümmeti için çalış, ümmeti düşün. Efendiler, biz rahmet lil aleminin ümmetleriyiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bütün alemlere rahmet gönderildi gayre <gülüyor> ammâ ceddi öخرجت للناس تأمرون siz insanların menfaati için dünyaya çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz ayetini sırınamaz harb ümmetiz en hayırlı ümmet dünya kuruldu kurvalı hiçbir peygamberin ümmeti bizim kadar hayırlı ümmet gelmemiş niçin iyiliği emreder kötülükten ne edersiniz diyor vaze dersiniz davet edersiniz diyor rabbimiz iyiliğin Sebebini de beyan ediyor, bu sıfatı takınmayan en hayırlı ümmet olamaz, en şerli ümmet olur. Hayrün nâs ben yenfe'ün nâs İnsanların en hayırlısı insanlara fayda verendir. Şerrün nâs ben yadurrün nâs İnsanların en şerlisi insanlara zarar verendir ya. Yani. Menfaatli olalım, hem duacı olalım, hem davetçi olalım, dinimize hizmetçi olalım, ümmeti kurtarmaya çalışalım, ümmeti düşünelim ki Allah da bizi kurtaracak o zaman. Ebu Yezîd el Bastami. Siz ona diyorsunuz beyazıt tesami diyorsunuz. Kadirallahüssünro. Onun lakabı nedir evliya arasında? Sultanül Arifîn. Allahı bilenlerin padişahı olmuş. Öyle bir zat. Onun zamanında mevlacı alayaya müracaat etti ki: Ya Rabbi, bu zamanda velilerin en büyüğü, en büyük dostun kimdir? Bana tarif et. Gideyim onu ziyaret edeyim. Halbuki evliyanın reisi odur ama. O yine tevazu ederek Mevla'dan en büyük dostunun kim olduğunu sor. Mevla da ona gösterdi ki, felan memlekette bir demirci vardır, o demirci benim dostlarımın başıdır. Allah. Ne gibi? Muşa Aleyhisselam üll peygamber, kitap sahibi, şeriat sahibi, Hızır Aleyhisselam peygamberliği bile ihtilaflı olduğu halde, Mevlane ne buyurdu? Biz ona ilm ledin öğrettik git onu bul. Muşa ne yaptı? Yuş'a aleyhisselam beraber düştü peşine iki denizin birleştiği yerde Kehf suresinde geçtiği üzere Ne yaptı? Hızır aleyhisselamı buldu ondan ilimler öğrendi değil mi? Bu iş böyle. Beyazıt Bestami daha büyük idi. Ama Mevla falan yerde bir demirci var. Dostum otur. Geldi onu ziyarete. Ne yollar, uzun yollar, mesafeler açtı. Dükkanına girdi selamın aleyküm aleyküm Namaza var idi biraz. Baktı ki bu ancak körü güflüyor demircilik yapıyor, çekiç vuruyor. Yahu dedi bu nasıl Allah'ın dostu oldu böyle bir saattir oturuyorum bizi zikir etmedi, bir şey etmedi, ancak demir dövüyor ya. İçinden geçiriyor. Namaza yaklaştı dedi hadi abdesti hazırlanalım, namaza yetişelim. Abdest aldılar, namaza gittiler. Namazdan döndüler, yine baktı, aa yine aldı eline demir dövüyor. Bunun başka işi yok mu ya? Dedi mübarek dedi senin bir amelin vardır, Allah ile arandadır, onu bana söyler misin dedi. Yok dedi benim bir amelim yok, benim bir işim demirciliktir dedi. Ben bir Müslümanım, ilmim yok, takvam yok. Ancak beş vakit namazıma devam ederim işte. Efendim başka bir faziletin yoktur dedi. Yok dedi benden gizlemeyeceksin. Mevla'dan haber aldım ben sen onun dostlarının başısın. Sende mutlaka bir şey var. Onu bana söyleyeceksin. Dedi ki o zaman dedi senden gizlemeyeyim. Bir amelimi bilmiyorum yalnız her gece teheccüd namazına kalktığımda o zaman herkes teheccüd kılardı zaten 5 vakit namaz gibiydi. Şimdi teheccüde kalkan adama diyorlar bu evliya olmuş. Teheccüde kalkmak çok zor oldu şimdi. Evet her gece teheccüde kalktığımda yalvarırım ki ya Rabbi benim bedenimi o kadar büyütsen de cehennemde çek beni yaksan da bu ümmet kurtulsa ya Rabbi. O zaman Beyazıt ve İslamiye'nin hidayetler işte bu kulumuz nefsi nefsi diyenlerden değil, ümmeti ümmeti diyenlerdendir. Ümmeti düşüneceksin. Senin sabaha kadar yaptığın zikir sanadır. Ama ümmetin kurtuluşu için yaptığın duadan bütün ümmetin hidayetinden nasibin var. Anladın Hatta 7 milyar insana dua edeceksin. Kafirlerin de imana gelmesi için dua edeceksin. İşte o zaman ne var? Hepsinin imana gelenlerin sana faydası var. Duanın ondan... مَنْ ve شَفَاءَةً حَسَنَةً يَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا اللّٰهِ buyuruyor Celle Celal. Güzel bir aracılık yapan, bir hayır dua yapanın bile duası kabul olsa, o dua ile meydana gelen hayırdan onun nasibi var Allah buyurdu Sen duatın ya Rabbi, kafirlere iman nasip et. Günahkarlara tevbe nasip et. Bir tevbe eden varsa, senin onda nasibin var. Bir imana gelen varsa senin onda nasibin var. Ama ne zaman eğer ümmet için dua yapıyorsan, dertleniyorsan, yalvarıyorsan, çağırıyorsan, raflan değil. Bu millet bugün cahil bir haldedir, gaflet içerisindedir, kalmışlar televizyonların kastelerin eline, ondan sonra onlar da onlara bir hakikat öğretmiyor ahiretten haber vermiyor. Varsa dünya, yoksa dünya. Reklamları seyrede seyrede herifler, ah şu reklamda gördüğümü nasıl alacağım? Şuraya nasıl sahip olacağım? Bunu nasıl ele geçireceğim? Kupon biriktireyim, yarışmaya gideceğim. Milletin işi gücü bu. Cennet kaçtı bir yandan, kimsenin haberi yok. Albedi ahiret kayboldu. Düşünen yok. Şimdi bunları acayalım. Dua edelim ve davet edelim. Evliyaullah'tan birisi, müritleriyle beraber bir sahilde zikredecekler, dediler ki şehirden çıkalım, bir tenhaya gidelim, ıssız sessiz Rabbimize yalvaralım dediler, oturdular. Tam zikir yapacaklar, bir sandal, içinde kara erkek, karışık, çalgı, çengi, alem yapıyorlar denizin ortasında. Bir gürültü koptu, Cık. Ya dediler, şehirden kaçtık buraya geldik, burada da bunların çalgı seslerinden zikrimiz bozuldu. Efendi Hazretleri, bir dua, beddua şunlara da sandalları devilsin. Müritler öyle istedi, O mübarek Daşdeviren amin dedi. "Ya Rabbi" dedi. "Bu kulların dünyada nasıl zevkleniyorlarsa, ahirette de zevklerini daim eyle." Deyince bu müritler bir şaşkınlık, "Amin diyelim mi, demeyelim mi?" ne ne dedi bu? Biz ben dua atıyoruz. Bu dua diyor. Sizin şeyhiniz doğru söylüyor. Sizin tabii kafanız çalışmıyor. Dua kabul saatine rast geldi. O anda çalgı sesleri durdu. Hidayet erişti o anda. Onların onlardan haberi yok, onlar denizin ortasındalar. Birden çalgıyı kestiler, hemen geldiler o zatın bulunduğu sahile. Çıktılar sandaldan, kadın erkek birbirinden ayrıldılar. Haremlik selamlığı güdüre birbirinden ayrıldılar. Hepsi geldiler, o zatın önüne diz çöktüler. Biz tövbe edeceğiz, bize tarikat öğret, zikir öğret. O zat döndü müritlerine dedi ki, böylesi daha iyi olmadı mı dedi. Deseydik ki ya Rabbi bunları batır, bunlar o vaziyette kara erkek karışık, çalgı cengi, patsalarda hep cehenneme gitselerdi. Bize ne kar olacaktı? Biz ne dedik? Ya Rabbi bunlar dünyada zevk içindeler. Ahirette de zevklenmelerini nasip eyle. Ne demek? Dünyada zevkli olan ahirette olamaz. Yani ahirette zevklenmek nasip demek, onlara tevbe nasip et demek. Dünyada içki yiyeceksin, tevbesiz ahirette içemez cennet şarabından. Bak adamlara ne nasip oldu? Tevbe nasip oldu, e şimdi ebedi ahirette de zevklenecekler, daha iyi olmadı mı? Ama bunlar laftan anlamadı tabii, baştan duanın manasını anlamadılar. Allah'ın dostları böyle ümmetçi oldular, böyle duacı oldular ve bütün ümmetin hayrından hissedar oldular. Ortak oldular. Şimdi biz bu 20. asırda bu ahir zamanda fitnenin kaynağında geldik. Öyle bir bozuk zamandayız ama ücret çok. Ümmetin bozulduğu zamanda sünnetime yapışana 100 şehit cevabı var buyurdu sallallahu anh. 50 sıtık mükafatı var. Dine davet edelim ve bir yandan bu ümmet için dua edelim. Şimdi biz niyet ettik Böyle bir zelzele felaketi İstanbul ve civarına gelmesin. Gökten yerden gelecek afet ve musibetlerden siper olsun için Rabbimize dua edeceğiz. Karar aldım. 14 secde yapacağız. Bu 14 secdeyi de cuma sabahları yapıyoruz. Rasulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Haftanın 5 vakit namazlarının içerisinde en eftali Cuma gününün sabah namazı, O cuma gününün sabah namazı %100 kabul saatidir. En kıymetli namazdır o. Biz onun için her cuma sabahını seçtik. Fatih'teki Halit Caddesi'nde, Fatih Camesi'nin altında, Fethi Mescidimizde 14 secdeyi yapıyoruz. Mesela geçenlerde biz bunu çok denedik. Ne kadar denedikse, denedik derken yani Allah için yaptık. Ne için yaptıysa kabulünü gördük. Hiç şaşmaz. Çünkü İbn-i Abidin'de diyor, Üstadımız Hz. Kur'an-ı Kerim'in kenarında naklediyor. Tefsirin birinci cildinde de bunu biz kaynağını yazmışız. Kur'an-ı Kerim'de 14 secde ayeti var. Kulun Rabbisine en yakın yeri neresidir? اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّيهُ وَسَاجِدُونَ فَاكْفِرُ Kulun Rabbisi'ne en yakın yeri secde mahallidir, secdede çok dua edin ümmetlerim diyor. Secdedeyken kulun Mevla ile arasından 70.000 perde açılır. Mevla ile kul o anda en yakın hali olur. Secde. Ama bizim secdeler Allah selamet versin. Bir subhanı rabbeli gelirken, bir subhanı rabbeli alak kalkarken bir tane oraya zor değiyor herif. Değdiriyor kaldırıyor. Böyle dua mı olur orada? Orada uzun kalacaksın, dua yapacaksın, kalbinden dua dilinden subhane rabbeyle alâ, beş kere rabbenâ, üç kere ya Rabbi, üç kere yarhamer rahimin diyeceksin, kalbinden de Mevla'ya yalvaracaksın. Ne istiyorsan, o anda dualar reddolmaz, kevâllâh mâ emmûh. O kişinin ne mühim haceti Allah Allah'ın bütün sıkıntısına yeter. Kesin, mesela yağmurlar kesildi, İstanbul'da kuraklık oldu, on üzerine dualar yapıldı. Biz de dedik ki cemaatla 14 şeyde yapalım. 7 cuma yaptık onu. 7 cuma unutmuyorum kaç sene evvel. 7 cuma yaptık 14 şeyde peşinden öyle yağmur rahmet kapıları bak Senelerdir barajlar elhamdülillah dolu, O kadar da yağmur yağdı. Üstadımız Hazretleri gitti geçen Karadeniz'e. dediler Efendi Hazretleri dua et yağmur kesilsin. 20 gündür yağıyor, binalar kayıyor, sel oldu. Orada da var. İstanbul'da dua ediyoruz. Yaşın burada dua ediyoruz. Kesilsin. Bir dua ettik, kesilsin. Hemen o gün kesti. 20 gün yağan yağmur o gün kesildi. Biz Allah'ın dostlarının dualarıyla yaşıyoruz. Ve lev la ibadullah ruk'a fehama imu ruk'a nasbihu rubba tasabba aleykumul bela atba. Resulullah da buyuruyor. Eğer Allah'a rükû eden, secde eden, dua eden kulları olmasa emzikteki bebeler yaylımdaki hayvanlar günahsızlar olmasa sizin başınıza Allah Mayıs yağmuru gibi azap yağdıracak. Ama onların hürmetine belalar kaldı. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fi kulli karnim <Sessizlik> min ümmetî sabiqun ve umul budelâhu ve sâddîkûn bihim yumtarûne ve bihim yurzakûn ve bihim yudfeûl belâhu an ehlil ardı. Ümmetimin her asrında hayırda en ileri geçen eftal, seçkin veliler vardır. Üçler, yediler, kırklar, beş yüzler, yedi yüzler vardır. Onların hürmetine yağdırılıyorlar. Onların hürmetine rızıklandırılıyorlar. Onlar sayesinde yeryüzünden beladef ediliyor. Ve azaplar kaldırılıyor. Bolu'da Hacı Muhittin Efendi Hazretleri var idi. Ruhu i şad olsun, olsun, nur olsun, şefaat nasip olsun. Efendi Hazretlerimiz onu çok severdi. O mübarek zat da öyle buyururdu. hatm şerif okunurken buyururdu ki bu hatmi şerifler sayesinde ne azaplar kalkıyor ne belalar kaldırılıyor. Milletin haberi yok. Artistlerin hürmetine mi yağmur yağıyor? Tonsuzların hürmetine mi rahmet geliyor? Allah'ın dostlar hürmetine yiyoruz, içiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Estaizu billah. وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَشَدَدِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ eğer insanlardan bir kısmı ile bir kısmını Allah tefetmeseydi, elbette yeryüzü fesada giderdi. Yani, hayırlı kulların duaları bereketiyle kötülük yapan isyan edenlerin şerri uğursuzluğu defolmasaydı, Allah öyle bir düzen kurmuş ki Celle Celaluhu, hayırlı ümmetin duasıyla şerli ümmetin belasını kaldırıyor. Eğer öyle yapmasam diyor, toptan yeryüzü fesada gidecek. Ama ben bütün alemlere fazl kerem sahibiyim, azap etmiyorum Allah'a Celle canu Celle Celaluhu. Estaizle <gülüyor> velem yuâgidullâhul nâzeb zulmihim. مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابْتٍ وَلَاكِمْ وَخِرُوا مِلٰى اَجَلِمْ Eğer insanların zulümleri, şirkleri, inkarları, isyanları, içkileri, kumarları, faizleri, fuhuşları yüzünden hemen acele, peşin ceza verecek olsaydım, değil dünya üzerinde bir insan, gezip dolaşan bir canlı karınca bile bırakmayacaktım Allah buyuruyor. O kadar uğursuzlukları var. Ama ben onları belirli zamana kadar geciktiriyorum. Ama vakitleri geldi mi de ben onları görüyorum azaplarını vereceğim. Görüyorsunuz? Ne tehditler, ne tehditler. Kur'an-ı Kerim'de ne haberler Neye güveniyoruz? Bu gece ne olacağını biliyor muyuz? Yarın ne olacağımızı biliyor muyuz? Neye güveniyoruz? Estağidu billah. Efamina ahlul Qur'an. geceliğin mışıl mışıl uyurlarken, bizim azabımız onlara gelmeyeceğini nereden bildiler? Kur'an, gündüzlüğün kuşluk vaktinde, güneş parlamış, herkes dükkanında, işinde yollar, caddeler, geze, gezenler, tozanlar, o oyun, eğlence, alışveriş içerisinde bir azap aniden gelmeyeceğini nereden bildiler? Onlar Allah'ın azabına mı güvendiler? Allah'ın azabına ancak Dünyasını ahiretini kaybedenler güvenir. İnananlar Allah'tan korkar. Hiçbir zaman korkuyu bırakmaz. Azaptan emin olmaz. Azaptan emin olmak insanı kafir eder. Bana bir şey olmaz demek insanı kafir eder. Ne demek sana bir şey olmaz? Es'eudubillahi fe'ndirinna şey Go on. dediler ki o zalimler, o kafirler, o şeriat düşmanları, o Kur'an düşmanları, ey bizim Rabbimiz bizi az bir zamana kadar daha yaşatmaz mısın? Senin davetine geleceğiz, peygamberlerine uyacağız. O zaman onlara ne deneyecek dikkatinizi çekerim. Denecek ki siz bundan evvel dünyada sıhhatli afiyetli zamanınızda yemin etmiyor muydunuz ki bize bir şey olmaz. Bak kimse demesin bana bir şey olmaz dedim. Ne diyor Rabbim? Siz yemin etmiyor muydunuz ki bize bir şey olmaz. Olur muymuş olmaz mı? Sizden evvel nice kendilerine zulmedenlerin meskenlerinde durdunuz. Onlara ne azap yaptığımız size zahir oldu. Bunca misaller size verdik. Niçin ibret almadınız da? Şimdi gebereceğiniz zaman azap göründü. Başladınız ya Rabbi bize biraz daha mühlet vermez misin? Vermem Allah'ım şu Hizmit'te sizden evvel kimler yaşadı? O İstanbul'da bizden evvel kimler yaşadı? Ne ümmetler geldi buralardan geçti. Hepsi toprağın altına indi. İtaat eden kazandı, isyan eden helak oldu. O Allah'la kim harp edebildi? O Allah'a kim galip gelebildi haşa? Kur'an'a, şerata, dine kim düşmanlık etti kafayı kayaya vurdu? Hepsinin kafasını Allah kırdı dümdüz etmedi. O dinsiz kitapsızlar, Kur'an düşmanlarının hepsi azaba, cehenneme düşmedim. Şimdi hepsi nerededir? Sizden evvel Mevla buyuruyor, inkar edenler, zulmedenler. Onların halini duymuyor musun? Okumuyor musun? Öyleyse hizaya gelin. Bize bir şey olmaz demeyin, Resulullah dua etti sallallahu anh. Her sabah akşam terk etmediği dualarından birisi. Ben size bunu önceden öğretmiştim, bilmiyorum okuyor musunuz? Allah'ım ve la tü'minni mekrak geçiyor. Ey Allah'ım beni mekrinden emin etme. Ey Allah'ım beni azabına güvendirme. Beni senden korkanlardan eyle. Sana karşı korkusuzlardan eyleme diyor. En çok peygamberler korkuyor Allah'tan. Nasıl korkmaz ya? Resulullah evinden kaçar camiye koşardı belki kıyamet kopacak diye. Bir fırtına olsa fazla yağmur olsa sel olsa Resulullah hemen camiye kaçardı sabah kadar dua eder, el açar. Ya Rabbi aman bela verme azap verme. En çok korkan Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. O dünyanın hiçbir gavrundan korkmadı. Bütün dünyanın gavruna tek başına meydan okudu. O Rabbinden korktu. Bizim millet Amerika'dan korkuyor. Allah'tan Namaz kılmıyor, içki içiyor, kumar oynuyor. Ama Amerika öt dediğimi ötleri kopuyor. Rabbisi azap edecek, hiç sayan kalmadı. Sizin gibi müstesnalar var. Allah sayınızı artırsın. Amin. Efendim kardeşim. Onun için biz diyoruz ki 14 şey de yapacağız. Dua yapacağız ve kabul olacağız inşallah. Ümidimizi de Rabbimize tutuyoruz. Hiçbir zaman ümidimizi kesmedik Allah'ımızdan Celle Celaluhu. Duaların bereketiyle ehl sünnet vel cemaat kadroları Rabbim muvaffak eyleye inşaAllah. <Gülüyor> Aslında dünyanın gidişatı inşaAllah İslam'a doğrudur, Kur'an'a doğrudur, şerata doğrudur. Bunu kim vaat ediyor? Allah vaat ediyor. Vel akıbetü muttakîn netice muttakilerindir Allah buyuruyor. Kim Allah'tan korkarsa dünyanın da ahiretinde hakim olur. Şeytanın orduları mutlaka husrandadır. Kim Allah'ın Kur'anından ayrıldı o şeytanın tarafına geçti. Onlar huşdana uğrayacak. Mümkün değil. Köpük gibi batılın hükmü yoktur. Suyun üstüne çıkar ama köpüğün hükmü yoktur. Biraz gider atar kaybolur. Hak su gibi, set ben tanımaz Allah'ın izniyle dünyayı dolaşır. Rabbim Kur'an'da hakkı suya benzetti. Batılı köpüğe benzetti. Kur'an'da böyle mi çal verdi? <Gülüyor> Resulullah ne buyurdu? Dua ile bela kıyamete kadar çarpışır. Milletin o kafir. Sabah namazı kılmıyor, secde yapmıyor, öyle yatmış aşağı ikiye kadar film seyrediyor ondan sonra güneş doğana kadar uyuyor. Mışıl mışıl. Haberi yok başına ne gelecek. Koyun gibi. Bıçağı bileniyor, koyun orada gevş getiriyor. Bir koyunu kesmişler, öbür koyunun bıçağını biliyorlar, onun da ilk iştahı kaçmıyor, hala gevş getiriyor. Halbuki bir insan orada kesseler öbür insan burada yemek yiyebilir bundan idama gidiyoruz ne yersek kardır biraz daha. E bu hayvana yakışır yani insana yakışmaz ki bıçağını biliyorlar orada. Allah'ın azabı yolda gelecek. He? Adam buradan diyor ki bana bir şey olmaz ne olur benim keyfim kaçmaz. Haberleri yok. Biz hiç olmazsa bu kadar insanlara karşı bir cemaat siper olsun. Bak minarelerin tepelerine ne konuyor? Yıldırım siperi konuyor, siperi saika. Bak minarelerin tepelerine ne yapıyor Kubbeyi yıkmamak için Çekiyor onu oradan toprağa veriyor Allah için toplaşan Sizin gibi cemaatlar Nerede Allah için zikreden dua eden cemaat var ise Onlar zikirsiz Namazsız abdestsizlerin siperidir Yani onların Hürmetine bunlar yaşıyor Ondan sonra Elif kalkmış ne diyor Ondan sonra da diyorlar ki bu şeriatçılar bizi geri bıraktı. Şeriatçı demek ağzını topla. Şeriatçı demek Müslüman demektir. Müslüman demek şeriatçı demektir. Kur'an'a inanan herkes şeriatçıdır. Kur'an'da şeriat ayeti Casiye Suresi'nde 18. ayette geçiyor. Her Müslüman mutlaka Kur'an'a inanan demektir. Şeriat'a inanmış demektir. Biz... İran modelinden bahsetmiyorum. Afganistan modelinden bahsetmiyorum. Suudi Arabistan'ın modelinden bahsetmiyorum. Birisi şia mezhebi, birisi vehhabi mezhebi, birisi bilmem ne mezhebi. Biz ehli sünnet vel cemaat mezhebinden Hazreti Kur'an'daki hadisi şeriflerdeki İslam'ın düzeninden bahsediyorum onun savunucusuyuz. Biz şuradan model almıyoruz. Buradan örnek almıyoruz. Biz bunların hiçbirini zaten beğenmiyoruz. Biz hakiki İslam, Kur'an'daki İslam'ı savunuyoruz. Var mı bir tanesi desin ki ben Kur'an'daki İslam'a şerata karşıyım. Ona biz nasıl Müslüman deriz ya? Ben demiyorum ki sana şuraya bak buraya. Ben sana diyorum Kur'an'a bak. Amentübillahide ve kütüb kitaplarına inandım diyen her Müslüman o Kur'an'a inanmıştır. O Kur'an'a inanan her Müslüman, iki kapağı arasındaki 6000 bin küsur ayetin hepsine inanmak zorundadır. Birini inkar, hepsini inkar. Oturduğu dalı kesiyor. E Mevla mümin kulları hürmetine sana rahmet yağdırıyor, lokma veriyor. Sen de diyorsun ki ben bunlara dayanamıyorum ya, bunlar da nereden türedi? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allahu Taala yedfu'u'l azabe an ummeti biman yusalli amma la yusalli ve biman yuzekki amma la yuzekki ve biman yahuc amma la Benim ümmetimden namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan zekat verenler hürmetine vermeyenlerden hac yapanlar hürmetine yapmayanlardan dua edenler sayesinde etmeyenlerden Rabbim azabı kaldırıyor. Eğer bütün ümmetim isyanda toplaşsalar, hiçbiri Allah'a ibadet ve zikir yapmasalar Rabbim onlara göz açtırmayacak bir nefes yaşatmayacak diyor. Ama içindeki dua edenler ümmetine, namaz kılanlar bereketine öbürlerinden de azabı kaldı. E, hoca efendi ya e, biz de enayi ya el alem namaz kılmayacak, biz kılacağız o da bizim sırtımızdan geçinecek, kurtulacak ne ala memleket enayi değilsin, esas sen uyanıksın akıllısın Müslümanlar, burada ahiretteki kurtuluştan bahsetmiyoruz, dünyadaki rahmetten bahsediyoruz. İki rahmet var. Biri dünya rahmetidir, biri ahiret rahmetidir. Dünya rahmetinde Rabbim gavur mümini ayırır mı? Ayırmaz. Ne buyuruyor estağfirullah? ''Ve rahmeti ve kulle şey'' ''Benim rahmetim her şeyi kapladı.'' Şey demek, mevcut var demektir. Her varlık bir şeydir. Dolayısıyla Allah'ın rahmeti dünyada bütün varlıklarını ne yapmıştır? Kaplamıştır. Şimdi yağmur yağdırdığı zaman Rabbim bu yağmurda inananlar içer. İnanmayanlar bu sudan içemez diyor mu? İnanmayanlar bizden çok su hariciyor. Efendim buğdayı bitirdiği zaman bundan Müslümanlar yiyecek. Gavurlar bu ekmekten yemeyecek diyor mu? He, Demiyor. Dünyadaki rahmet nasıldır? Umumidir. Gavur, mümin hepsi yaşıyor. Aynı havadan teneffüs ediyor. Ama ahiretteki rahmete gelince اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاتَ Ben ahiretteki rahmetimi haramlardan sakınanlara, zekatlarını verenlere, bizim ayetlerimize inananlara ayıracağım diyor. Şimdi Müslüman burada namaz kılan hürmetine kılmayandan bela kalkıyor demek dünyadaki umumi gelecek bela kalkıyor. Yoksa ahiretteki azap kalkmıyor. Namaz kılan hesabı kendine, kılmayan hesabı kendine. Ahirette herkes yaptığı amelle muhasebe görecek. Mesela babası namaz kılmış, oğlunu kurtaramaz. Oğlu hacca gitmiş, babasını kurtaramaz. Herkesin ameli kendine. Ne bu? Estaizu billah. Ya eyyühe nâsüttekû râbbekum Voilà. Rabbinizden korkun önünüzde öyle bir gün var ki ne baba yerine ceza görür ne de oğul babasının cezasını çeker. Allah'ın vadı haktır. Dünya sizi aldatmasın. Aldatıcı şeytan da sizi aldatmasın. Allah'ın azabından emin kılmasın. Rahmetine güvendirmesin. Demesin şeytan zekil. Allah'ın senin namazına ihtiyacı yok ya. Kılmasan da olur. Gafurur rahimdir. Allah senin zekatına mı muhtaç? Vermesen ne zarar eder? Böyle der aldatır sizi Allah buyuruyor. Siz benim Kur'an'ıma bakın. Benim ayetlerime bakın. Şeytanın vesvesesine aldanmayın. Ahiret azabı herkesin kendine, amel cezası kendine ama dünyada dua edenler hürmetine azabın kalktığı ayet ve hadislerle sabittir. İşte Mekke kafirleri, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibiler Kabe'nin astarına sarıldılar. Onlar da Allah'a inanırdılar ve dua ederdiler. Ancak putlar için bunlar Allah indinde bizim şefaatçımız, Allah'ın ortakları derdiler. Kabe'nin asrına sarılmış, Ebu Cehil ne diyor? Allah enkâne âdââ vel haqqa min'indike fe emturâ Ya Rabbi, bu Muhammed'in okuduğu Kur'an haksa, senin tarafından gelmişse bizim başımıza gökten taş yağdır. Ulan ne avanak adamsın, kafana taş indi Zaten gebereceksin, ondan sonra inanamazsın ki. Yahut da Ya Rabbi bize can yakıcı bir azap gönder de bunun doğruluğunu anlayalım. Ben mantıksız adam, desene ki Ya Rabbi, bunun okuduğu doğruysa bize de hidayet ver. Diyor ki, yok kafama taş yağdır. E Mevlane cevap verdi? Estağfurullah billah. Ama ''Müsteğfirun'' Habibim, çoktan onlar azabı hak ettiler ama sen aralarındayken onlara azab edemem. Heh. Onların kafasına çoktan taşları yağdıracağım ama sen onların içinde olduğun bir kavme taş yağdıramam. Onlar benden af dedikçe, tövbe ettikçe, dua ettikçe azab edemem. Ama sen aralarından çıkarsan belayı bulullah. Ne zaman Efendimiz Mekke'den hicret etti, Mekke'deki bütün gavurlar ne oldu? Hepsi geberdi. Ama Efendimiz oradayken azap gelmedi. Bu ayetin tefsirinde ulemane buyuruyor, Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ile aramızdadır. Hadis-i şerifleri aramızdadır. Hangi bir toplulukta onun sünneti yaşanılıyor ve yaşatılıyorsa aynı Rasulullah orada gibidir, azap gelmez, bela gelmez, taş yağmaz diyor. Onun için biz de diyoruz ki, bizler ümmetin başına gelecek azaplara sipar olan hayırlı ümmet olalım. Bizler bu milletin başına bela olmayalım. Bir namazsız gibi, bir zina eden gibi bütün milletin başına, bereketsizlik yağdırmayalım. Biz hayırlı ümmet olalım, dualı ümmet olalım, davetçi ümmet olalım, herkesten belayı kaldıralım Allah'ın izniyle. Kaldıracak Allah'tır. Ama bir takım ümmetleri sebeb edin. Biz o faydalı ümmetlerden olalım. Biz size bunu diyoruz. Şimdi ben tek başıma gece kalksam 14 dört yapabilirim. Siz de yapabilirsiniz. Ama Rabbim öyle istemiyor. Rabbim cemaati istiyor. Mesela bu cemaat yatsıyı herkes evinde kılabilir. Ama Rabbim nerede kabul ediyor? Camide istiyor. Mesela hac. Herkes diyelim Mekke'ye ayrı zamanda yok. Arafa gününde buluşturuyor. Niçin Rabbim cemaatin üzerinde kudretini, rahmetini tecelli ettiriyor? El cemaatu rahmetun, topluluk rahmettir. Allah'ın kudretini cemaatın üstündedir. Ben cemaatı niye çağırıyorum? Külliyeye gelin, şuraya gelin, buraya gelin. Mesele nedir? Allah için bir araya gelirsek kabul oluruz. Biz de size muhtaçız. Cemaatle oluyor bu iş. Cemaatsiz olmuyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem 40 kişi bir cemaatta dua yapsalar mutlaka birininki kabul olur. 39'u da ona bağışlarız. Yüz kişi bir yerde namaz kılsalar mutlaka birininki kabul olur, ömür 99'u ona bağışlanır. Hele ki binlerce insan Allah için toplaşırsa o cemaat boş çıkmaz. Cemaat mefhumu İslam'da çok mühimdir. Onun için Allah için toplanmaya biz birbirini davet ediyoruz. Siz de buna göre inşallah davet edeceksiniz. Efendim kardeşlerim, biraz uykuyu feda edeceğiz. Biraz erken kalkacağız. Biraz yolculuk edeceğiz, Allah için çağrıldığımız davete icabet edeceğiz. Şundan düşünün ki, ya hocam ben kalkıyorum zaten güneş doğmasına 15 dakika kala, hemen pijamalarla yatağın kenarında kılıyorum. Olmadı, sen camiye yetişeceksin, cemaata çıkacaksın. Biraz erken kalk, bir saat evvel kalk, ya ben bir saat evvel nasıl uyanayım? Peki gecenin birinde zelzele olursa dışarıya çadıra çıkar mısın? Çıkarsın değil mi? Kar da buzda, aylarca çadırda donanlar olmadı mı afetlerde musibet? Oldu. Peki biz ne biliyoruz başımıza ne geleceğini? Bak Taerzincanın yarası yeni sarılıyor. Dinar'ın yarası yeni sarılıyor. Allah'ın bir azabı geldi mi yaş kuru birden yanıyor. Ondan sonra efendim... Görüyorsunuz senelerce acısı geçmiyor. Ne olurdu bize Allah'a seyde yapsaydık, dua yapsaydık da, bela gelmeden tedbir alsaydık da, başımıza bela geldikten sonra inlemeseydik. Ne olurdu bize? Biz size bunun için uyarıyoruz, uyandırıyoruz. قُلِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ Ya Muhammed'deki kaybı ancak Allah bilir. وَاِنَّمَا عَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ Ben ancak korkutucuyum. Vazifem budur Habibim diyor. Onun varislerinde vazifesi budur. Bundan en yok. Kimse kaybı bilmiyor. Yarın ne olacak? Ben bilmiyorum ki benim başıma ne gelecek, senin başına ne geleceğini bileyim. Ama Kur'an diyor ki, fuhuş arttı, zina arttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, fuhuş artarsa, zina artarsa mutlaka o memleket sallanır diyor. Bugün İstanbul'da, İzmit'te yapılan zinalar, içkiler, kumarlar, belki diğer vilayetlerde olmuyor. Yani 10 milyon, 15 milyon nüfus şurada İstanbul, değil mi? Deklendi bir bu zaten? Bu nüfus şurada 20 milyon nüfus yaşıyor şu Adabazarı, şu Havali, Yalova. Bu bu nüfusta işlenen isyanlar, yapılan günahlar değil Türkiye'nin, dünyanın batmasına yeter. Rabbim acıdığından bizi yaşatıyor yoksa? Bir zina ne demektir? Bir namazsızlık ne demektir? Bugün su gibi bu haramlar ortalıkta işleniyor bizim gözümüzün önünde. Müslümanlar. Kimimiz de televizyondan bunların içkisinin kumarını, zinasının sahnesini de seyredenler de vardır burada. Seyredenler de onlar gibidir. Allah muhafaz eder. İnnekum idem misluğum. Mevla ki benim ayetlerimi inkar eden, alay eden, dinimin aleyhinde konuşan, dinime karşı mücadele yapanlarla oturursanız onlar gibi sayarım Allah sizde buyur. Milletin çoğu. Neuzübillah, kimisi tamamen inkarda, içkide, kumarda, faizde, fuhuşta, ekseriyeti de haccısının, hocasının çoğu da televizyon başında onların bozukluğunu seyrediyor. Bundan hali ne olacak? Siz de onlar gibisiniz, Kur'an söylüyor. Nasıl seyredersin Allah'ın düşmanlarını, kaldırı çıplakları, sahnelerini, faiz reklamlarını, içki reklamlarını nasıl seyrediyorsun? Bütün Müslümanlar bu belaya düşmedi. Allah'ın kurtardıkları azınlık müstesna. Onun için büyük tövbe ihtiyacımız var. Büyük istiğfara ihtiyacımız var, yoksa azap görünüyor, burnunun ucunu gösterdi. Bak, Rabbim böyle istiğfar ederlerse azap etmem. Tövbe edeceğiz. Hep beraber istiğfar edeceğiz ve on dört yapacağız. Niyet ettik inşallah. Başımıza bir bela gelirse bunun şeyi kalmaz. Şimdiden inşallah gayret edelim. Bir on dört yapalım. Biz duaya sizi ortak ederiz. Bütün ümmet birbirine dua edeceğiz. Yalnız, Sakın yanlış anlamayın. Neyi? Efendim biz 14 dört yapacağız da İstanbul'da seyitler olacaktı da bizim şehitlerimizden kurtulduk. Tövbe ya! Biz böyle mi dedik şimdi ya? Bak Müslümanlar, biz milleti hakir görmeyelim. Kahret içinde olanları hakir gör. Sanki biz çok mu şuur Bir gün Cüneydi Bağdadi Hazretleri bir müridiyle beraber teheccüde kalkmış, giderlerken Baktılar ki evlerden ışık yanmıyor. Hani şimdi Ramazan gününde diyelim ki Ramazan gününde geceliğin ne olur? Sahur ışıkları yana. Şimdi bakanlar neden? Aa bu evdekiler oruç tutmuyor. Demiyor muyuz? Ramazanda sahurda baktık geri bir lambası hiç yanmıyor. Ne diyoruz? Görüyor musun bunlar oruç tutmuyor. Öyle demiyor muyuz? Kızıyoruz da. Hah, eskiden her gece Ramazan gibiydi. Her gece teyettütte millet namaza kalkar. Tehcütte ışıklar yanardı yani fenerler. Şimdi gece kalkmışlar camiye cemaate gidiyorlar. Millet tabii karanlık bazı evler uykuda kalmış. O Cuneydi bazı hazretlerinin müridi diyor ki: "Ah diyor efendi hazretleri diyor. Şu kafilleri görüyor musun?" diyor. Tehcüdü de kaçırdılar. Sabah namazına cemaate çıkmıyorlar. Efendim bunların vay haline falan. O mübarekte döndü ona dedik evladım dedi. Bu sözü söyleyeceğine keşke sen de onlar gibi uyusaydın. Yani sen insanları hor gördün, hakir gördün, göya kendini bir adam gördün, milleti beğenmiyorsun. Keşke sen kendini beğeneceğine sen de uyusaydın. Ölçüyü muhafaza edelim. Biz sabah namazına geldik, biz 14 secde yaptık, biz milleti kurtarıyoruz, biz siperiz. Sen neyim ben neyim ya? Ben neyim ya? Bizim uğursuzluğumuz millete yeter. Bizde en büyük günahlar bizde ya. Biz kendimizi beğenmiyoruz ama Rabbimiz emrediyor. Dua edin kabul edin. Biz Allah için dua edeceğiz. Heh, buna da dikkat edin. Bir insanın gösteriş yapması, bir insanın kendini beğenmesi zelzele olmaktan kötüdür. Samimi söylüyorum öyle bir insanın, çünkü zelzele olsa diyelim evin yıkılır ama bir insan gösteriş yaparsa cennetteki yurdu yıkılır, ahireti yıkılır ya. Şirktir, Allah'a ortak etmektir. Biz Allah için ibadet yapacağız, biz kimseye göstermekle gayemiz yoktur. Biz Allah için birbirini çağırıyoruz, cemaat olalım duamız kabul olsun diye. Ve ümmete dua edelim diye yanlarıyor. Evliya Allah'tan birisi, bunu da kimden dinledim? Bizim Şeyh'imiz Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Rabbim hayırlı uzun ömürle başımızda daim eylesin. Onun Şeyh'i Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri Rabbim şefaatlerine nail eylesin. O mübarek dört mezhebin müftüsüydü. Dört padişahın huzur hocasıydı. meşihat ı i̇slamiyet reisiydi. Evliyanın da kutbu reisiydi. Dört mezhebin fıkkını ezbere bilirdi. Öyle bir keramet sahibi veliydi. 120 yaşına kadar yaşamıştır anlatırdı ki Osmanlı zamanında evliya Allah'tan birisi zuhuratta gördü ki bütün İstanbul yanacak. Mevla ile pazarlığa girişti. Dedi ki ya Rabbi bu İstanbul yanmasın da dedi ben yanayım. Rabbimizin takdiri ezelidir. Rabbim ezelde ne yazdıysa o olacak tabii. Değişmez. Ama Rabbimin cilvesidir. O dostunu da şehitlik makamına kabul edeceği için ...ona dedi ki peki sen kendini feda ediyorsan ben de seni şehit kabul ediyorum... ...seni alayım İstanbul'u Yani O mübarek bütün İstanbul halkının sevabını vermek için, makamını yükseltmek için bunu yaptı. Bir yangın çıktı, o mübarek evinde cayır cayır yandı. O yandı, İstanbul yanmadı. O mübarek şimdi Şehzadebaşı Camii'nin türbesinde... ...avlusunda haziresinde türbelerden birinde yatıyor. Ne zaman geçsek efendi hazretlerimiz öyle buyurur burada ozat zat vardır ona okuyalım ben bugün yine geçtim oradan bak ona okudum bugün niçin? çünkü bir İstanbul'da ümmeti düşünmüş ben yanayım ya Rabbi, ümmet yanmasın bugün bir adam ümmet için canını veriyor da e bize ne oluyor yarım saat uykumuzu verelim de bir dua yapalım yani evimizi mi yakalım dedik ya Allah'a secde yapacağız ne var bunda müslümanlar fedakar olalım Allah için bu yolda çile çekelim ve İnşallah bizden sonra gelecek nesil tam İslam üzere yetişirse hepsinin sevabı bize olur. Bugün biz bu işin gayretini inşallah davetini tamamlayalım inşallah. Amin. جميعنا ربنا العالمين علي وعلى الوالد Rabbil لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين اللهم انزلنا الجنه واغفر لنا قول ما عمل نعودك من النار وما اغفر ذنبا قبل ما عمل نعودك من النار وما اغفر ذنبا قبل ما عمل اللهم انزلكم غير ما جاء لكم نبيكم محمد صلى الله عليه انا نعودكم غير ما جاء لكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم العظيم ya arhamer râhimîn, ya arhamer râhimîn, ya arhamer râhimîn! Uzaklardan, yakınlardan bir araya gelenleri Habibinin sancı altında cem eyle! Kulduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle! Dünya, ahiret, saadetine nail eyle! Ne dua isteyen varsa hayırlı muratlarını ihsan eyle! Ya Rabbi cennetinle, cemalinle, rızâ-ı şerifinle, likâ-ı şerifinle, mustetinle mesrûr eyle! Ya Rabbel âlemin ve ahirel-nâsrın ve ahirel-Fâtiîn! Afganistan'daki iç savaşı durdur, hayırla barıştır, sulh ile. Ya Rabbi elaminel hayrennas, el hayrul fatihin. Filistin'de Müslümanlar yine kırılıyor. Bugün yine bir cenazede neler ettiler? Bu Yahudi askerleriyle savaş ediyorlar. Ya Rabbi Müslümanların elinde taşlar, sopa var, gavurların elinde silah var. Sen fazla Kerem'inle Filistin'deki Müslümanları helâs eyle. Amin. Bu Beni İsrail'i kahreyle. Amin. Yahudi milletini kahreyle. Amin. Ya Rabbi destekçilerini de helâk eyle. Amin. Sen fazla Kerem'inle Ya Rabbi Alemin. Mescid-i Eksa'mızı muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Yıkmak isteyenlerin devletini yık Ya Rabbel Alemin. Veyâ gayrı'l-nâsrîn ve veyâ gayrıl ve Bugün yine nice polislerimiz, nice askerlerimiz şehit düşmüşlerdir, onlara da garik garik rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi bu teröristleri de kahreyle et. Önce hayırla ıslah ile, Tevbe nasip eyle. Tevbe nasip olmayacakların şerrinden muhafaza eyle. Ehli sünnet ve cemaat asker polislerimiz sana emanet muhafaza eyle. Ya Rabbi Müslüman ordumuzu sen muhafaza eyle. Bütün eşrarın şerrinden emin eyle. Ya Rabbi ben ve veya gayren nasırın veya gayren Fatihin. Vatanımız, camilerimiz, ezanlarımız, mukaddesatımız, bayrağımız, bütün medreselerimiz, talebelerimiz, sohbetlerimiz sana emanet ederiz, sen muhafaza eyle. Emanetleri zayi etmesin ya Rabbi Alemin. Ameliyat olacak cemaatlarımıza başarılı ameliyatlarla tekrar bize kavuşmak nasip eyle. Ne kadar hasta yatan cemaatlarımız dualarımıza amin diyenler ise bu duayı ortak ile Dünya ahiret şifalarını ihsan eyle. Ya Rabbi cemaatimizden bizden önce ölenlere garip garip rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle. Dağlar misali rahmetler bu cemaatlen duaları ile idihal eyle. Bir kere sohbetimizde gelip şimdi mezarda yatanları bize ortak eyle. cemaatımızı bizden, biz onlardan dünya ahiret ayırma ya Rabbi. Hepimizi dostlarına bağışla ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi ne kadar bizden evvel rahmeti ilahen ısmarladıklarımız varsa ruhlerini şahat eyle. Kabirlerini nur eyle. Kavutu meryazı cinan eyle. Kupreti min hufafin olmaktan mahfuz eyle. Ruhleri için bir şehadet buyurunuz. Eşhedü en la ilahe Şahadetlerimizi kabul eyle, ruhlarına eyle. bize de son nefes dönürken nasip eyle, arkamızdan böyle cemaatlerle okunmak nasip eyle. Ya Rabbi bu cemaatın hepsini çevrelerinde dine hizmetçi eyle, davetçi eyle, kimleri çağırıyorlarsa onları da yola getir, bizi de yolda daim eyle, bu yoldan ayırma ya Rabbel Alem. وَاَخَيْرَ النَّاسِنْا وَاَخَيْرَ الْفَاطِحِ Duaların bulutu keremine kabule karine eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidina Muhammedin. Ala ve sahbihi ecma'in. Al-Tayyibin, ve selamun hüleyin mürselin. ya Rabbel Alemin. İlâ şerefi ruhu nebihim sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ve ashabihi ve mesahina ve al